e, Ayrıca da onu san dört kitabın manası budur eğer var ise e, diye söylüyor. İnsanı insan ayırmıyor zaten sufilerin hiçbirisi insan ayırmıyor. E, Mevlana ne olursan ol gel diyor Mevlana. E, hatta o Mevlana'nın şeyinde cenazesinde Müslümanlar kadar gayrimüslümler de orada akın akın var. E, Yunus'un e,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 E, diyen Hallacı Mansur geçiyor. Sonra Yunus da e, işte diyor ki anın gibi din ulusu haç öptü çaldı nakusu diyor. Şeyhsanan'a orada bir gönderme yapıyor. Birçok telmih var Yunus'un şiirlerinde bu e, şeyle ilgili tasavvufun büyükleriyle ilgili evet, birçok telmih Dolayısıyla tasavvuf klasiklerine var. de aslında evet, bir evet oluyoruz. Evet. Ee, bir de e, Yunus'ta e, dediğim gibi öz söyleme vardır